94.9 Açık Radyoda Ekonomi Ekoloji Programında bu hafta da birlikteyiz. Ee, Barış seninle epeydir program yapamadık. Evet, bir ay oldu herhalde. Ee, bu sefer e, bu hafta kısmet oldu. Artık e, birlikteyiz tekrar. E, bu hafta biz e, birkaç konu üzerinde durmak istiyoruz. E, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile ilgili 2013 ilerleme raporunu açıkladı. Bayram haftasına denk geldiği için aslında medyada yeterince yer bulmadığını düşünüyorum Hatta ben. Hatta eleştirildi niye bayram haftası. Ya, ne denk diyor. getirildi. Avrupa diye. Avrupa Komisyonu'nda kendi bizim bir takvimimiz var. Buna uymak durumundayız <gülüyor> dediğini niye? hatırlıyorum. Diye açıklama yaptı. Hı. Evet. Şimdi tabii bu ilerleme raporu çok özet manada söyleyecek olursak. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde kaydettiği e, ilerlemeleri gösteren bir rapor. içinde Avrupa Birliği kurumlarının e, görüşleri yansıtılıyor. E, tabii 6-7 yerde raporda e, dikkatimizi çeken yerler açısından e, gezi olayları, gezi olayları sırasındaki polis şiddeti e, en azından benim görebildiğim kadarıyla 6-7 yerde atıf var bunlara. Tabii içeriğiyle ilgili, e, demokratikleşme paketiyle ilgili, yargı reformuyla ilgili e, daha pek çok konuda tabii görüş e, bildirilmiş. Fakat tabii biz e, ekonomi ekoloji e, programının e, ana gündemi e, ne ilgilendiren 27. fasıldan bahsedeceğiz. Çevre ve iklim değişikliği faslı. E, bu geçen yıla kadar çevre. E, faslı olarak geçiyordu e, Geçen yıl e, Arpa Komisyonu bunu çevre ve iklim değişikliği Faslı olarak değiştirdi İsmini e, Oradaki tabii e, görüşleri Eleştirileri ele alacağız ama e, Senin daha önce Betam'da e, Yaptığın bir çalışma var e, Geçmiş 15 yılı e, Taramıştın ilerleme evet. raporlarındaki e, Özellikle tabii Çevre, çevre başlığı. başlığını evet. taramıştın Ve e, kıyaslama yapmıştın. Biraz geçmişten başlayalım. Biraz onlardan bahsedelim. Daha sonra bu son açıklanan son raporu, raporun içeriğine mi? bakalım. <gülüyor> evet 15 yılda 1998'den 2012'ye kadar ilerleme raporunu elle alıp buradaki çevre başlıklarını 3 ayrı döneme ayırarak değerlendirmiştik. Abi Avrupa Bilin Çevre Politikası Aslında sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir politika. Bunun için önleyici eylem e, kirlenmeden öder ilkesi, çevre zararının kaynağında mücadele, ortak sorumluluk ve çevre koruma politikasında geniş bir mevzuatı var. Onun evet. alt başlıklarını sayarsak su ve hava kalitesi, atık yönetimi, Hı -hı. doğanın korunması, endüstriyel kirlenme, evet. kimyasal maddeler, gürültü ormancılık gibi 8 9 ana başlıkta yaklaşık işte 200'den son raporlarda iklim değişikliği de i̇klim geldi. Değişikliği geldi. Alt başlık olarak. İklim başta da çekildi. 200'den fazla yasal düzenleme içeriyor. Hı, hı. Ee, ilk ilerleme raporu Türkiye'nin yani AB yolunda Türkiye'nin ilk ilerleme raporu 98 yılında yayınlanıyor. Orada da bir çevrenin şeyi çok daha küçük. Daha çok fazla kısa yer çok yer alıyor, kısa yer alıyor. O yıllarda. kısa. Çok kısa Daha çok insan hakları ve demokrasi konuları <gülüyor> gündem başında. Ee, i̇lk tespit şu, ilk raporda. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çevre mevzuatları çok farklı. Hmm. Ee, uzun vadeli bir e, uyum süreci bu. Ve maliyetli bir uyum süreci. İlk tespitlerden biri bu. Hmm. 98 yılının ilk e, en kötü sorunları, yani Türkiye'nin en kötü çevre sorunu olarak endüstriyel ve kentsel kirlenme, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kıyıların korunması. Bu üç e, başlık ilk dikkatimizi çeken raporda eleştir eleştirilen ya Türkiye'nin E, düzeltmesi, düzeltmesi gereken başlıklar olarak başlıklar, yer almış. Evet. Ee, i̇lk birkaç yıl tabii şey e, gerçekten mevzuatlar çok uzak. Hmm. Bunun hep ilk üç raporda belirleniyor. Ee, i̇lk yıllarda daha du durum tespiti yapılıyor. Yani, Türkiye'de çevrenin konumu nedir? Avrupa Birliği'yle mevzuat uyumlaşımı nedir? Karşılaştırma yapılıyor. Ve çeşitli stratejiler öneriliyor. Bir ulusal eylem planı düzenlenmesi, bir ulusal çevre ajansının kurulması. Ee, i̇şte Şeylerin e, müktesebat, müktesebatın çevrilip e, hukuki süreçlerden geçirilip e, onaylanması daha çok böyle. Tabi adaylık daha çok uzak bir perspektif. Yani müzakereler açılmış değil e, 2000'li yıllarda. E, ondan sonra e, 2002-2003'lere geldiğinizde şunu görüyoruz aslında. Türkiye'nin AB macerasıyla Türkiye'nin AB çevre macerası biraz paralel. <gülüyor> yani ne zaman e, Türkiye'de hükümetler AB yolunda e, kararlı bir şekilde adım atmaya başlıyor. Evet. Yani siyasal anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda. Hı hı. Çevresel anlamda da e, bir itki oluşturuyor bu. 2000'lerde bir uyumlaştırma için reform çabaları var. E, mevzuat uyumu, mevzuat uyumu var. İdari, idari kapasite, evet, kapasite arttırılıyor. E, mesela çevre etki değerlendirmesi. Çet konuşuyoruz. Yönetmeliği 2002 hı hı. yılında çıkartılıyor ve bu AB hükümleriyle E, uyumlaştırılmış şekilde. E, Uluslararası Çevre protokollerine ve sözleşmelere Türkiye imza atıyor. E, hmm. 2003-2004 yıllarında hmm. Biyogüvenlik protokolü, Kartegen Biyogüvenlik protokolü. Ozon tabakası için Montreal protokolü 2004'te. E, nesli tehlikede olan yabani flora ve fonon ticaretinin e, düzenlenmesini e, sağlayan protokole bakanlar Kurulu imza atıyor. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi imzalanıyor. Yani hem bir e, uyumlaştırma var hem de Avrupa Birliği'nden dolayı Onda belki etkisiyle uluslararası çevre sözleşmelerine e, katılım 2003-2004 yılında artıyor. Bunu görüyoruz. Evet. Tabii Türkiye'nin e, şerh koyduğu iki sözleşme var. Aarhus e, ve Espoo. Bunları zaman zaman programlarımızda söylüyoruz. Aarhus evet. yargıya başvurma, halkın katılımı ve bilgiye erişim konusunda. Espoo ise sınırı aşan e, çevresel etki değerlendirme sözleşmeleri konusunda daha çok suyu e, ilgilendiren. Yani sınır aslında aşan çevre kirliliği konusunda. bu e, konuştuğumuz Kanal İstanbul meselesi aslında bu iki anlaşmayı da doğrudan ilgilendiriyor. Kesinlikle. Çünkü o zaman da e, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, e, ilgili taraflar da bilgi edinme, e, yargıya başvurma, e, iptalini söz edinme veya chat evet. raporunda e, etkili konumda olabilecekler. Türkiye bunu ancak üyelikle birlikte değerlendirebileceğini söylüyor. Ağurus'la. Öyle eskoy. bir şer koydu bir bununla, şer bununla ilgili. ilgili. Evet. evet. Bundan sonra son 4-5 yıla baktığımızda e, tabi şeyde fasılların 2009'da açılmasıyla beraber e, birkaç e, konu öne çıkıyor. Türkiye'nin zayıf kaldığı konular. Bunları da üç başlıkta değerlendirebiliriz. Birincisi doğa koruma Hı -hı. meselesi. İkincisi iklim değişikliği. Üçüncüsü de idari kapasite. E, doğa koruma işte Türkiye'de e, Natura 2000'den bahsedebiliriz AB sınırları içerisinde belirlenmiş bir doğa koruma çevre alanları. Türkiye'de buna uygun şekilde... Natura 2000 alanlarını belirlemesi lazım, bir envanterini çıkarması lazım. Hı hı. Ama bu geçtiğimiz 15 yılında herhangi bir değerlendirme yok bu konuda bir envanter çıkarması yok. E, bu seneki yok. raporda da yine buna atıf, atıf var. var evet. evet, geçen yıl çok geçen yıl bu yıl çokça tartıştığımız tabiat ve biyoçeşitlik koruma kanunu tasarısı hı hı hı. AB ile uyum altında meclise gelmişti e, ama tabii çok e, eleştirilere maruz kaldı hükümet bu konuda. 2b e, ler raporda var. Son yıllarda özellikle orman vasfını yitirmiş arazilerin e, kanutasının kabulü e, ormanların yaşam alanından azaltılacağı bir yorum var diyor. Başlığa çekilen iklim değişikliği var. Dönem dönem çünkü Türkiye'nin AB e, iklim müzak pozisyonundan uzaklaştığı işte özellikle iklim değişikliği eylem planında hiçbir somut hedef vermediği evet. e, şey sadece, sadece kürtü imzalamakla kalmayıp bir hedef göstermesi gerektiği, sera gazları azaltım konusunda bir hedef göstermesi gerektiği söyleniyor ve e, yine değineceğiz. Son raporda da var bu. E, bakanlıklar arası reorganizasyonun yani bakanlıkların değişiminin iklim değişikliği mücadelede bir e, zayıflatıcı bir etkisi hı hı olduğunu söylüyor. Bu yıl da var evet, evet. Doğru. Evet. Bununla beraber işte doğa koruma dedik, iklim değişikliği ve idari kapasitenin güçlendirilmesi. Bu hem Ee, merkezi ve yerel e, Merkezi ve taşra teşkilatının e, Özellikle çevre denetimlerinin arttırılması Reorganizasyonda işte Çet raporlarında verilmesinde bir Sıkıntı doğdu e, Kalkınma ve çevre Gündemler arasında bir denge kuramadığı, kuramadığı evet. son, da, yıllarda son yıllarda özellikle Çok vurgulandı çok raporlarda STK katılımı e, vurgulanmış İklim dairesinin güçlendirilmesi e, Notu düşülmüş ama iklim dairesi Kapatıldı, e, hava kapatıldı Bir ilişti, e, branş haline, haline getirildi, getirildi Evet, evet. Yani son yıllarda dediğimiz gibi ilk yıllarda daha çok durum tespiti ve uzun vadeli ve maliyetli bir uyumlaştırma. 2003-2004'ten sonra Türkiye'nin AB konusunda yaptığı atılımlarla beraber e, uluslararası sözleşimlere bir katılım ve mevzuata bir uyumlaştırma görüyoruz. Ama son yıllarda iklim değişikliği, doğa koruma ve idari kapasite sorunları alanlar olarak öne çıkıyor son evet. 15 yılda. E, bu yılki raporun e, çevre ve iklim değişikliği başlığına e, bakacak olursak. Burada tabii hemen çet, çevresel etki e, değerlendirme e, raporlarına atıfla başlıyor. E, geçtiğimiz Nisan ayında bu e, Türkiye e, özellikle büyük projeleri, e, projelere çet muafiyeti Müafiyeti getiren var. bir e, düzenleme gerçekleştirdi. E, bu tabii e, ya, Avrupa Birliği kurumlarının gözünden kaçmadı nükleer santraller E, çeşitli ölçekte hidroelektrik santrallar, 3. köprü, 3. havalimanı e, ve tabii işte bu e, yani Kanal İstanbul'dan tabii çok daha e, şey yapılmıyor, bahsedilmiyor burada ama yani Büyük çaplı pek çok altyapı projesinin çet kapsamı dışında tutulacak olmasıyla ilgili endişeler e, dile getiriliyor. E, i̇stersen bir ara verelim. E, raporum bu yılki. Ee, çevre ve iklim değişikliği başlığıyla ilgili olarak konuşmaya devam tabii, edelim. Tabii. I could do half right and it's turning out all oh wrong. Look what they've done to my soul. Look what they've done to my brain. chicken bone and I think I'm half insane. Ma, look what they've done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find... I'd never have to come out and look at what they've done to my soul la, la, la. It'll all be alright, ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, ma. Look what they've done to my son. Ils ont changé ma chanson ils ont changé ma chanson. C'est the only thing que je do. And et ce not good. bon, ils ont changé ma chanson. Look what they've done to my soul. Look what they've done to my son. Look what they've done to my song Ma Well they tied it up in a plastic bag Turned it upside down Ma Look what they done to my song Ils ont changé ma chanson what they've done to my soul 94.9 Açık Radyoda Ekonomi Ekoloji Programında e, programın ikinci yarısında beraberiz. E, bugün Avrupa Birliği İlerleme Raporunda Türkiye İlerleme Raporunda çevre başlığını konuştuk. Bir 15 yıl geriye baktık nerede e, neler yapmışız ve son 16 Ekim'de bayramında açıklanan raporla hı hı. E, 2013 yılı içerisinde çevre karnesi Türkiye'nin AB gözünden çevre karnesi. Nasıl bunu girdik Pelin açılışı yaptı chat ile ilgili zaten evet. bu ilk paragrafta. Zaten evet yani en çok konuştuğumuz Türkiye'de e, epeyce gündemde e, olan bir konu. Biz de ekonomi ekoloji programında sık sık dile getiriyoruz bu e, projelerle ilgili e, endişeleri, görüşleri. Bunlarla ilgili tabii söylenecek çok şey var. Evet, evet. Dolayısıyla evet, raporada... Başlıklardan da... isterseniz hızlı gidelim. Evet gidelim. Evet. Bu yani bu büyük projelerin tabii chat kapsamı dışında tutulması meselesi çok önemli. Öte yandan aynı zamanda stratejik çevresel değerlendirme direktifi ne de uyumlaştırma konusunda herhangi bir adım atılmadığına ilişkin bir e, görüş var. tabii işte hava kalitesi, atık yönetimi konusunda e, çeşitli uyumlaştırma çalışmalarının devam ettiği su kalitesi konusunda. Daha görece bunlar teknik konular olduğu için orada ilerleme e, daha şey oluyor. Biz bu raporda da evet. bahsetmiştik. Yani teknik konular kolay ama e, çevre politikası deyince birçok alanı kestiği için yani tarımı, ulaşımı, ticareti ekonomi birçok alanı kestiği için e, atık konusunda daha kolay e, ilerleme keş olabiliyor. Mesela gürültü kirliliği konusunda su kalitesi konusunda daha kolay ama Ee, işte ...iklimi ilgilendiren, enerjiyi ilgilendiren, kimyasalları ilgilendiren, doğa koruması ilgilendiren, doğa koruması ilgilendiren, ilgilendiren alanlarda e, maalesef entegre bir çevre politikası olmadığı için e, ilerleme olmuyor. Yani zaten aslında Türkiye'de bu meseleleri takip eden çevrelerin yaptığı eleştiriler... Dolayısıyla e, tabii ki Avrupa Birliği raporuna da yansıyor. Tabii, da e, doğal zaten de böyle olması. Söylemek gerekir. Yani sadece Avrupa Birliği bürokratları yapmıyor bunu. Uluslararası kuruluşlardan, Avrupa Parlamentosu'nun raporlarından, üye tabii. devletlerin, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları, üye devletin katkıları, sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgiler. Yani aslında açık bir havuz gibi yani Hı -hı. basında çıkan veya sivil toplum kuruluşlarının ya, raporladığı sorunlardan elde ediliyor. Evet. Evet. Onun için e, yıl içinde konuştuğumuz her şeyin aslında, aslında bir derlemesi, büyük, bir derlemesi gibi. gibi var. Ve bu sene e, görece olarak yani diğer başlıklarla kıyaslandığında çevre ve iklim değişikliği başlığına epey de yer verilmiş e, rapor içinde. Tabi geçen seneki raporda daha e, biraz daha fazla yer almıştı. Şimdi bu sene de var doğa koruması ile ilgili bu tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı eee AB müktesebatı ile e, katiyen uyumlu olmadığı konusunda bir e, şerh düşülmüş. Yani burada e, önemli bir e, eleştiri getirilmiş e, ve özellikle tabii e, bu e, yasa, yani bu tasarının yasalaşması halinde e, bütün o e, sit alanlarının, milli parkların Ortadan kalkacağı, yasal boşluklar oluşacağı söyleniyor ve yine senin geçmiş yıllarda da atıf yapıldığı üzere potansiyel Natura 2000 alanlarının da henüz belirlenip Avrupa Birliği'ne bildirilmediği. Evet. Ee, söyleniyor Burada kentsel dönüşümle ilgili bir şey var ama gayet e, nötr bir yorum var. Evet, sanki yani ne olumlu ne e, Yok, beklemede gibi. Evet, yani aslında tabi şöyle başlıyor. Ee, yani Türkiye'nin e, AB'ye e, potansiyel işte ya e, potansiyel aday ülkelerin e, sivil kurma alanında e, kabul etmesi gereken İPA programına katılım düzeyini düşürdüğünden bahsediyor Türkiye'nin. Ama öte yandan da işte bu e, afet riski altında bulunan e, yerlerde de e, güvenli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşturulması hedefleniyor Türkiye tarafından deniyor. O not olarak düşülmüş. Evet. E, yani orada yorum yapılmamış sanki biraz e, şeysiz bırakılmış görünüyor. Tabii işte yani raporun diğer kısımlarına bakmadım ama belki orada da kentsel dönüşümle ilgili Bilmiyorum demokrasi kısmının altında mı olur yoksa kentleşme için ayrı bir şu an başlık bildiği kadarıyla yok. Yok yani ben tarıma daha çok baktım. Enerji başlığının altına e, baktım. Orada özellikle nükleer e, meselesine e, atıf var. Yani bu işte e, Türkiye'de e, yapılacak olan ikinci nükleer santralla ilgili işte a, anlaşmanın e, yapıldığı e, meselenin takip edildiği ama öte yandan... E, ...nükleer ve radyasyondan korunma konularında e, Türkiye'nin herhangi bir adım atmadığı... Atmadı. ...yani Avrupa Birliği ile ilgili bir uyumlaşma e, çalışması yapmadığına ilişkin orada bir atıf gördüm. İklim değişikliği son madde olarak e, başta da çekilmiş şekilde... E, evet. ...herhangi bir ulusal sıra gazı emisyon hedefi, azaltım hedefi vermem Olmadı. olmadığı... Ee, ...olumlu olarak şu var, e, yenilenebilir Enerji Kanunu'nun kabul edilmesiyle... Evet. ...enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artmakta olduğu söyleniyor. Orada e, şeyde özellikle enerji başlığının altında da... ...işte e, özellikle güneş enerjisindeki bu kapasitelerin arttırılması meselesi... ...olumlu bir e, şey olarak e, ele alınmış. Ve tabii sonuç e, bölümünde... Çevre ve iklim değişikliği alanlarında AB müktesebatı ile daha fazla uyum konusunda sınırlı, sınırlı bir ilerleme. ilerleme kaydedildiği notu düşülmüş. Chat meselesi real. yine sonuç bölümünde yani bu chatlere özel chat muafiyetine ilişkin meselede işte bunun endişelere yol açtığı. Ee, söyleniyor. Yine reorganizasyon konusunda. E... Ha Evet onu atladık. Evet bakanlıklar yani bu e, Çevre ve Orman e, Bakanlığı'nın Ormanın ayrılması ormanla şehircilik ayrılması, girmesi. çevre ve şehircilik olması Bakanlıklar arasında Gündem ve çalışma sistematiği açısından Bir denge kurulamamış olması Ve bunun da çeşitli sıkıntılar yarattığı evet, Personel değişikliğinden Özellikle orada uzmanların Çok fazla yer değiştirdiğinden Koordinasyonu güçlendirdi güçleştirdiğinden Bahsedilmiş Aslında demin senin de söylediğin gibi Bütün bir yıl boyunca Konuştuğumuz yazdığımız çizdiğimiz okuduğumuz ne varsa çevre iklim ya, değişikliği ekoloji meselesi enerji meselesi burada başlıkları altında gördük. Şimdi belki istersen bu başlıkla birlikte duyurmamız gereken bir konferans Kesinlikle. var diye düşünüyorum. E, bu hafta sonu e, 26-27 Ekim tarihlerinde İstanbul'da bir çılgın projeler e, konferansı düzenleniyor. E, Yeşil Düşünce Derneği ve e, Yunanistan'daki Yeşil Enstitü ile birlikte e, gerçekleştirilecek bu. E, yani aslında bu biraz e, Balkan ülkelerindeki e, büyük projeleri. projeleri, mega projeleri ilgilendiren bir konferans fakat tabi Balkan ülkeleri içinde Türkiye dışında çok büyük mega proje yapan bir ülke <gülüyor> yok. Dolayısıyla da konferansın <gülüyor> iki günkü odağı büyük Türkiye oranda olacak. Türkiye olacak. Ee, ne konuşulacak işte burada ee, nükleer santraller büyük projeler olarak ee, bu Kanal İstanbul meselesi E, milyonlarca ağacın katledildiği üçüncü köprü inşası e, gibi yani üçüncü havalimanı da yine gündemde tabii şu anda sanıyorum bu tür projelere maliyet e, finansman e, konusunda Bulmakta, da ciddi sıkıntılar, sıkıntılar yaşandığına dair e, çeşitli yazılar yer alıyor. E, en son geçtiğimiz günlerde Financial Times'ta da bu konuyla ilgili bir e, yazı yer aldı. E, buraya e, Avrupa Parlamentosu'ndan Helen Flotr geliyor. E, Yeşil e, grubunu e, temsil eden. Aynı zamanda Türkiye AB Karma Parlamenterler Komitesi eş başkanı kendisi bir konuşma yapacak burada. Aynı zamanda Cuma günü de 3. E, köprü inşaatını e, gözlemlemek ziyaret üzere de, de evet e, bir ziyaret e, gerçekleştirmesi bekleniyor kendisinin. Belki dinleyiciler nerede olduğunu merak ediyordur. Taksim'de, evet. Taksim Hill Hotel'de. Hı hı. Cumartesi açılış 10'da. 10-10 çeyrek arası açılış konuşmaları var. Tüm gün sürecek değil mi yaklaşık? E, tüm gün sürecek, evet. evet. E, akademisyenler var. Özellikle e, çok değerli iki tane hoca var. E, Hacettepe Üniversitesi'nden Cemal Saydam ve İstanbul Üniversitesi'nden Ethem Gönenç. Ee, Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilimsel karşı görüşlerini ortaya koyacaklar. Aktivistler, mimarlar, evet, e, şehit e, bilancıları. Evet. Görülebildiğin kadarıyla. İkinci günde e, yine e, Avrupa Birliği'den e, isimler olacak. Yunan Yeşil Partisi'nden katılımcılar evet, olacak. Yeşiller ve, ve Sol Gelecek temsilcileri var. Evet Yeşiller ve Sol bir Gelecek. Bir de senin ismini görüyorum burada. <gülüyor> Saat 1 evet, ve 3 arası. Evet bizde e, pazar günü e, çevre gazetecileri Ee, bir panel e, Bir oturum e, yapacağız Türkiye'de çılgın projeler Ve bunun eski, ekseninde e, Sahada çalışan çevre gazetecileri Bu konuda yazan çizen insanların Yaşadığı sıkıntılar zorluklar e, Nasıl çalışıyorlar Biraz onları konuşacağız Dertleşeceksiniz yani <gülüyor> Herkesi bekliyoruz tabi Ee, gelmek isteyen dinleyicilerimiz olursa 26-27 Ekim tarihlerinde İstanbul'da Taksim Hil Otel'de gerçekleşecek. Tekrar hatırlatalım. Bugünlük Bugünlikte e, programımızı burada kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji. Şirleyen ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.